Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Riyazu's Salihin hadis kitabımızın 118. bab gömlek giymenin müstahap oluşu konu ile ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın hanım Ümmü Seleme radıyallahu anh ediyor ki Peygamber aleyhisselamın en sevdiği, en çok giydiği elbise, tevazu ve sadeliğe uygun, hafif ve rahat giyecek olan gömlekti. 119. Bab Giyiselerin uzunluk ve kısalığı konuyla ilgili hadisler Önde gelen hanım sahabilerden Esma bin Yezid radıyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhisselamın gömleğinin kolları ancak bileğine kadar inerdi. Cübbesinin kolları ise parmak uçlarına kadar uzanırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam giyim kuşamında israftan sakınırdı. Lüks ve gösterişli elbiseler giymezdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Allah kibirlenip büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde süreyen kimseye mahşer günü rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunun üzerine Ebu Bekir, Ey Allah'ın Resulü, dikkat etmediğim zaman benim de elbisemin eteği yerde sürünüyor. Elbisemin eteğini kısaltmam gerekir mi diye sordu. Resulullah Aleyhisselam hayır, çünkü sen bunu büyüklük taslamak için yapmıyorsun ki buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kibirli kibirli elbisesini yerde sürüyerek yürüyen kimseye, Allah mahşer günü rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Çünkü Allah kendini beğenen, başkalarına çalım satan kimseleri sevmez. Ancak kibir düşüncesi olmaksızın uzun elbise giymekte bir sakınca yoktur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse insanlara karşı büyüklük taslama, ve kendini beğenme duygusuyla elbisesinin eteklerini yerde sürünecek derecede uzatıyorsa, onun giydiği elbisenin topuklardan aşağı uzanan kısmı ateştedir buyurdu. Ebu Zer radiyallahu anlatıyor, Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam, Üç sınıf insan vardır ki, Mahşer günü Allah onlarla konuşmayacak, Yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacak,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 Yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek malını satmaya çalışan kimsedir buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'ın ucu yerlerde sürünecek şekilde uzatılmasını yasakladığı giyecekler kaftan, palto, fistan, gömlek ve sarıktır. Kim bu gibi giyecekleri büyüklük taslayarak yerde sürürse Allah Celle Celaluhu mahşer günü onun yüzüne bile bakmaz. Ebu Cüreyç Cabir bin Süleym radiyallahu anh anlatıyor. Kabileme ait bir heyetle Medine'ye gelmiştim. Üzerimde etekleri ayaklarımın altına kadar uzanan gösterişli bir elbise vardı. Orada insanların kendisine danıştıkları ve fikrine değer verdikleri bir kişi gördüm. Onun her söylediğini derhal yerine getiriyorlardı. Bu kişi kimdir diye sordum. Allah'ın elçisidir dediler. Hemen onun yanına giderek iki defa Aleykesselam ya Resulallah. Selam sana ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber Aleykesselam Aleykesselam deme çünkü bu cahiliye devrinde ölülere verilen selam şeklidir. Bunun yerine Esselamu Aleyk Selam sana olsun de buyurdu. Ben sen Allah'ın elçisi misin diye sordum peygamber. Ben sana bir sıkıntı isabet ettiğinde kendisine dua edince senden o sıkıntıyı gideren, kıtlığa uğradığın zaman kendisine yalvarınca sana bereketli ürünler bahşeden, çölde veya dağ başında deveni kaybettiğinde kendisine dua edince deveni sana geri getiren o Allah'ın peygamberiyim buyurdu. Bunun üzerine bana tavsiyede bulunur musunuz dedim. Peygamber hiç kimseye sövme ve çirkin sözle söyleme buyurdu. Ben de ondan sonra ne hür ne köle ne deve ne de koyun hiç kimseye ve hiçbir şeye sövmedim. Sonra peygamber tavsiyelerine şöyle devam etti. Kardeşinle güler yüzle konuşmakta dahil. Hiçbir iyiliği küçük görme unutma ki din kardeşine tebessüm etmen de bir iyiliktir bir de elbisenin eteklerini diz kapağının bir karış aşağısına kadar kaldır bundan çekiniyorsan en fazla aşık kemiğine ayak bileğinin dış tarafındaki çıkıntılı kemiğe kadar insin fakat sakın elbiseni yerlerde sürecek kadar uzatma çünkü bu kibirden ve kendini beğenmişlikten ileri gelir. Allah da kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya seninle ilgili bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişi hakkında bildiğin şeyler sebebiyle onu ayıplama. Çünkü onun bu davranışının vebali yalnızca kendisine aittir ve büyük mahkemede bunun hesabını verecektir. Eğer ona aynı şekilde karşılık verirsen sen de onun durumuna düşmüş olursun. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor bir adam elbisesinin eteğini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Adam namazı bitirince peygamber aleyhisselatu vesselam ona git abdest al buyurdu. O gidip abdest aldı sonra geldi. Peygamber ona tekrar git abdest al dedi. Adam tekrar abdest aldı. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir ey Allah'ın Resulü. Niçin için abdest almasını emrettiniz? Üstelik sebebini de açıklamadınız diye sordu. Peygamber çünkü o kibirli insanların yaptığı gibi elbisesini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Halbuki Allah bu şekilde namaz kılanların namazını kamil bir ibadet olarak kabul etmez. Ben de günahına kefaret olarak ona abdest almasını söyledim. Çünkü abdest birçok günahın affedilmesini sağlar. Onu rencide etmemek için de hatasını açıkça söylemedim ve kendisinin farkına varıp durumunu düzeltmesini istedim. Fakat siz sorunca açıklamak durumunda kaldım buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselam aleykum ve rahmetullah.